giymekten yalnız sevden tanışsın uh yalnız senden uh fazla düşmek bu uh, düya bozul Kavuşmaz ikisi birbirimle bu yanlışlıktan Hiç tatmin olmadı gömleğim ah. Bunu taştan toprak kardan Yakan kürkü çıkarıp atmaktan Sandım böyle olunca Rüya U -u -u. yalnız senden Fazla düşmek bu ya bozumda. Yalnız senden bu, bu fazla düşmek bu ya bozuldu ayem ay bu. Yalnız senden bu, bu fazla düşmüş. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra Portreler programını dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. Ben Ergi İşbilan. Bugün programa 2019 tarihli Aşk, Büyü vs. filminden Ezgi Altıner'in yorumladığı Rüya Bozulu'nun ile başladık. Film Büyük Adada yetişen ve gençliklerinde büyük bir aşk yaşamış iki kadının Eren ve Reyhan'ın uzun zaman sonra Adada yeniden karşılaşmalarını anlatan queer bir aşk hikayesi. Bugün program konuğumuz bu filmin de yönetmeni olan senarist, yönetmen ve yazar sevgili Ümit Ünal. Hoş geldiniz Ümit. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş geldiniz Ümit. Merhaba Ergi. Ümit programa İskoçya'dan katılıyor. Davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz öncelikle. Programın açılışında açılış şarkımızı neden seçtiğini senden de alabilir miyiz? Ezgi Altınel'in bu şarkısını çok uzun zamandır galiba 2014 2015ten beri çok seviyordum. Defalarca dinliyordum. Ee, o sırada kaydı yoktu. Ee, şarkı ticari olarak sunulmamıştı. Fakat YouTube'da bir e, videosu vardı canlı söylenmiş hali. Ben de o şarkının tiryakisi olmuştum ve bu şarkıyı bir gün bir filmimde duymak istiyorum diyordum. Aşk Büyü vesaire e, son jeneriğinde kullanmak nasip oldu. Rezgi er, e, ile tanıştık. O da şarkıyı kullanmamıza izin verdi. Çok mutlu bu şekilde. Böyle gelişti. Çok sevdiğim bir şarkı olduğu için filmde yer verdim. Yani herkes duysun istedim. Benim kadar e, sevsin istedim. E, aslında filmden detaylıca bahsetmek istiyoruz ama öncelikle biz her konukla Kısaca kendini anlatmasını rica ederek başlıyoruz. Tabii ki sen tanınan bir yönetmen ve sanatçısın. Ama burada biraz amacımız e, konuğumuzu kendi kelimeleriyle, kendi seçtiği cümleler ve hayatından detaylarla tanımak. O yüzden sen de biraz bahseder misin kendinden? Öncelikle sinemacıyım, senaryo yazarı ve yönetmenim. 1986'da ilk senaryom çekildi teyzem. Ondan sonra peş peşe farklı yönetmenlere senaryolar yazdım. Ardından... 2001 yılında ilk filmim 9 yönetmenliğe başladım ve ondan beri işte 9 film çektim. Onun dışında işte kitaplar yayınladım, hikaye kitapları, romanlarım var, bir tane özgeçmiş kitabım var. Yaşım daha genç ama bir özgeçmiş kitabı <gülüyor> yazmak istedim. Ve böyle ha fotoğraflar çektim, resim yaptım, işte onları resim sergileri açtım, fotoğraf sergisi açtım falan. Bir şekilde durmayan bir kafam var. Durduğum zaman baş ağrısı yapıyor ve sürekli bir şekilde çalışıyorum, bir şeyler üretiyorum yani. Ve onları mutlaka bir yerlerde paylaşmak istiyorum. Ama temel işim, asıl kendimi ait hissettiğim yer sinema sanırım. Son filmin Aşk Büyü vesaireyi İstanbul'da yaşadığın yer olan Büyükada'da çektin. Aynı zamanda filmin böyle de bir özelliği var. Biraz e, hem... Senaryo yani hikayenin oluşum sürecinden hem de filmin gelişimine, filmden de bahseder misin? Benim böyle bir işte dokuzla başlayan 9, dokuz, Ara, Nar, küçük bütçeli film tecrübelerim var. Bunlar çok kısıtlı mekanlarda geçiyor. 9 tek bir odada geçiyordu. Ara tek bir apartmanda, işte Nar da öyle tek bir apartman dairesinde geçiyordu. Ve çok kısıtlı oyuncularla. Geçiyordu Büyük prodüksiyon e, gerektirecek işte atıyorum aksiyon sahneleri, ışıklar, özel efektler e, hiçbiri yok. Tamamen senaryonun ve hikayenin gücüne yaslanan ve tabii ki oyunculuğa yaslanan e, filmlerdi. Bu filmi de aslında biraz öyle tasarladım diyebilirim. Tamamen kendi olanaklarımla çekebileceğim bir film e, yapmak istedim. Bu hikayeyi anlatmak istiyordum iki kadının aşkını ama... Türkiye'de lezbiyen hikayeler e, gişe yapmadığı için yapımcılar genelde çekiniyorlar bu hikayeleri işlemekten ve kaçıyorlar bu konulardan. Dolayısıyla bunu çok küçük bütçeli yapmak zorunda olduğumu e, biliyordum. Selen ve Ece için yazdım, Selen Uçer ve Ece Dizdar için. En kolayı da tabii ki e, adayı tek bir mekan gibi kullanmak e, olacaktı. Adanın her yerini dolaşıyoruz filmde belki ama yine neredeyse kapalı bir mekan e, haline alıyor ada ve ekip oraya bir kere geldikten sonra işte sürekli orada kalarak e, çok hızlı çalışarak e, filmi bitirme şansımız oluyor. Ben her gün işte böyle yürüyüşlere çıkıyorum burada da çıkıyorum adada da çıkardım. O yürüyüşler sırasında şekillendi hikaye uzun uzun işte adanın her köşesini e, yürüyerek tanıdım. Ve e, her, zaten hani çekime başladığımızda neyi nerede çekeceğimi çok iyi biliyordum. Bu merdivenden e, şu sahneyi çekelim, bu sokakta şunu çekelim, bu evin önü çok güzel. Bütün bunları e, neredeyse planlamıştım yani hemen hemen. Ev içlerini bilmiyordum. Yani e, farklı evler gerekiyordu, onları bilmiyordum. Onları prodüksiyon sırasında bulduk. Bildiğin hakim olduğun, içinde yaşadığın için bir alandaydın. İçinde yaşadığın yere dair demek istemiyorum aslında, hikaye farklı ama... ...orada bütün akışı kurgulamak ve orada filmi yapmak nasıl bir deneyim oldu? Filmi çekerkenki süreçte nasıl oldu ve sonra izlediğinde nasıl hissettin? Çok zevkliydi. Yani işte dediğim gibi her köşesini bildiğim bir yer... Adı Büyük Ada ama Büyük Ada aslında küçük bir ada yani. <gülüyor> bütün etrafını işte iki saat içinde yürüyerek dolaşabilirsiniz. İşte büyük Tur dediğimiz şeyi yürüyerek iki, iki buçuk saat içinde bitiyor. Küçük Tur'da işte en fazla bir saat içinde bitiyor ve bütün o ara sokaklarını, merdivenlerini, yokuşlarını hep oralara göre yazdım yani. Ada neredeyse... Bu bazı filmler için hep söylenir ama bu film için özellikle doğru. Ada neredeyse filmin karakterlerinden birisi. İstanbul'un da çok özel bir yeri aslında büyük kadar. İşte hiçbir zaman full bir yerleşim yeri olmamış. Hep bu yıllara kadar diyelim hep bir şekilde hani yazlık gibi görülmüş. Kışın nüfusu çok aza iniyor. Fakat işte doğalgaz bağlandıktan sonra biraz daha insanlar yerleşmiş falan. Daha kalabalık bir e, nüfus olabiliyor ama e, yine de hiçbir zaman bir rant alanı olmamış yani İstanbul'un geri kalanı gibi. Dolayısıyla mimarisi, doğası mümkün olduğu kadar el değmeden kalabilmiş. Tabii ki bozulmuş çok yerleri var. Adayı 60'lardan, 70'lerden, 80'lerden bilenler bu haline çok üzülüyorlar. Onları da anlıyorum. Ama ben işte 80'lerden beri tanıyorum ve bana çok fazla e, değişmemiş e, gibi geliyor o günlerden beri. E, o adanın ruhunu yansıtmak istedim yani. Çok İstanbul'da en sevdiğim yer. Yine bir şarkı arası verelim. Sıradaki şarkıyı ve anonsu paylaşır mısın bizimle? Fraser Ford'un da yıllardır hayranıyım keşfettiğimden beri bir grup içinde e, söylüyordu öncelikle. E, Be Good Tanyas diye bir grup. Sonra solo söylemeye başladı. bu Firecracker Aşk Büyü vesaireyi dinlerken çok pardon yazarken çok dinliyordum. ve hatta bir diyalogta izi var diyebilirim. Selenücer'in eee bir diyalogunda bu şarkıdan ufak bir esinlenme, bir alıntı var. Genel olarak da aslında senin filmlerinde bildiğin, yaşadığın mekanların adadan bahsettiğin gibi özel bir yeri var. Filmlerin içinde bir karakteri var aslında o mekanlarında. Bunlar hikayeyle birlikte planlı olarak mı gelişiyor? Tabii ki bulunduğum yere göre bir hikaye tasarlıyorum. Bu her filmde böyle değil. Bazı filmlerde işte atıyorum görgesizler gibi bir işte romanla geldi orada. Her şeyi sıfırdan bulmak, tasarlamak zorundaydık. Ama evet. şu an mesela e, Glasgow'da geçen e, bir filme e, hazırlanıyorum. O da tamamen burada şekillendi. Hikayesi bir şekilde kafamda vardı Glasgow'u hiç bilmeden de. Ama e, buraya taşındıktan sonra özellikle o sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemlerde çok kısıtlı çıkabiliyorduk sokağa sadece yürüyüş için ve bomboş oluyordu her yer. O yürüyüşler sırasında falan kafamda acayip bir işte hikaye şu anki haliyle canlandı diyebilirim. Ve burada bizim Kültür Bakanlığı gibi diyelim destek veren kuruluşlar var. İşte Screen Scotland diye bir kuruluş var ama bakanlık gibi değil kendi başına özel bir kuruluş yani. Onlardan destek aldık, geliştirme desteği aldık ve film umarım önümüzdeki sene çekilecek. Dediğim gibi hep bulunduğum yerin şeklini alıyorum ve oraya göre <gülüyor> bir şeyler tasarlıyorum. Bir de, bir de senaryolarınız da, da biraz böyle değil mi? Yani bildiğiniz insanlar, örneğin ben yanlış mı biliyorum bu teyzemi senaryosunu yazmışsınız ama o da sanıyorum sizin yine ailenizle ilgili bir öyküsü de var. Tabii, tabii ki, tabii ki. Esinlenme babında diyelim yani hikayeyi bir gerçek hı hı. var olan şeyleri olduğu gibi anlatmadım. O yüzden de mesela ailemizden hiç bu da böyle değildi diyen çıkmadı. Herkes çok severek izledi o filmi. Çünkü gerçek teyzemin hikayesinden esinlendim ve çok benzeyen yerleri var evet. Ama yani gerçek olay Bursa'da yaşanmıştı. Benim anne tarafım Bursa'lı. Hani ben onu İstanbul yaptım. Kendi İstanbul'la ilişkimi ve sadece teyzem değil bir hani küçük oğlan çocuk olarak e, bütün e, hayran olduğum hani e, kadınlarla e, ilişkimi bir manada anlattım ve hani e, bir erkek çocuğun e, bütün kadın erkek ilişkisine bakışını aile ilişkilerine bakışını ve Türkiye'nin de bir manada değişimini anlatmaya çalıştım. İnsan ilk senaryolarında böyle çok şeyler anlatmaya çalışıyor her şeyi. Her şeyi sıkıştırmaya çalışıyor. Ama benim için güzel tarafı ve teyzemin hala hatırlanabiliyor olması bence işte o gerçek hikaye olmasından kaynaklanıyordu. Çünkü bir filmde, bir hikayede en zor şey dramatik çatışmayı bulmak. Bu hikayede ben o dramatik çatışmayı gerçek hayattan ödünç aldım kadının hikayesinde. Ama yani hemen hemen her ayrıntı tamamen hayal ürünü. Gerçek hayattaki insanlarla, bizim ailemizin gerçekten yaşadığı şeylerle daha az alakalı. Ama genel olarak senin hikayelerinle aranda güçlü bir bağ var ve e, haksızlıklara karşı duyduğun huzursuzlukları çok net seyirci alabiliyor gibi hissediyorum ben. Ve bunu yaparken de yani hi hikayenin aslında oluşum süreçlerini merak ediyorum. Onu belki ayrı bir soru olarak toparlarız. E, daha çok sanki sen anlatmak istediğin hikayeye odaklısın. Yani senin hikayeyle arandaki bağ ve senin izleyiciyle arandaki bağ güçlü. Ama izleyicinin hikayeli arasındaki bağa müdahale etmediğin için de bence vermek istediğim duygu ya da his çok daha iyi geçiyor gibi hissediyorum ben. Sen ne düşünüyorsun? Her filmde aynı değil. Fark, çok farklı filmler de yaptım. Daha ticari amaçlı e, filmler de yaptım. Ama kendi kontrolümde, kendi inisiyatifimde gelişen hikayelerde e, elimden geldiği kadar samimi bir dert anlatmaya çalıştım. Benim için... Hikaye yazmak, film yapmak, bunun üzerine kurulu. Yani başka insanlara benim hayattan anladığım şeyi anlatmak ve acaba sizde mi böyle görüyorsunuz diyebilmek ve bir manada da hani dertleşmek, seyirciyi bir kitleden hep aynı refleksleri veren bir kitleden ibaret görmüyorum hiçbir zaman kendimle eşit anlattığım şeyi anlayabilecek insanlar olarak. E, görüyorum ve bir dert anlatmaya çalışıyorum. Teyzemden beri böyle ve benim için e, yani teyzemin 30 küsur sene sonra 35 sene sonra hala hatırlanıyor olması ve birçok insanın işte ah siz onun yazarsınız e, demesi işte dokuzun hatırlanıyor olması diğer filmlerin ara olsun nar olsun onları ayrı sevenler var veya bu aşk Büyü vesairenin e, bir yıl içinde İki yıl içinde çok acayip bir seven e, insan seyirci kitlesi e, oluştu. Bence onların başarısı diyeyim tırnak içinde e, tamamen şey o samimiyetten ve hani gerçekten bir dert anlatmaya çalışıyorum. Onu anlamaya çalışan insanlar e, benim filmlerimi de seviyorlar. Her seyirci öyle değil. Büyük çoğunluk seyirci zaten öyle değil. Büyük çoğunluk. Sinemayı sadece sinemayı, sanatı, genelde sanatı bir kaçış unsuru olarak kullanıyor. Kötü şeyler duymak istemiyorlar sinemada veya bir hikayede veya bir romanda. Ben ise işte kendi dertlerimi anlatıyorum ee, bir şekilde. Sanırım farklı yapan şey ve beni hikay bu hikayelere bu kadar bağlayan şey de bu. Yani e gerçekten hissettiğim bir acıyı anlatmaya çalışıyorum. Teyzem de işte benim gerçek teyzem. Ee, ...ölmüştü ve... ...onun ölümünden ben çok etkilenmiştim. Ee, ve... ...o acıyı paylaşma... ...derdi. Bir şekilde... ...bir hesaplaşma... E, ...var... ...o filmin içinde de. Diğer bütün filmlerimde de... ...öyle yaşadığım gerçeklerle... ...ülkemizin gerçekleriyle... ...geçmişiyle... E, ...hesaplaşma şeyi var. Ve... Bence hepsini de birbirine bağlayan şey senin dediğin gibi o haksızlığa itiraz e, teması. Yani hepsinde haksızlığa uğramış insanlar var ve ben sanki onların yanında durup onların hikayelerini anlatarak onları savunmaya çalışıyorum diyeyim. E, i̇nsanlara da bu filmleri sevenlere ilginç gelen şey de bu sanırım yani. Bir şarkı arası verip hikayelerden konuşmaya devam edelim. Sıradaki şarkıyı ve neden seçtiğini paylaşır mısınız? Reşat Aysu'nun Kürdili Cazkar Saz Semaisi Biz küçükken e, evde radyo hiç susmazdı. Ee, annem e, işte ev işleri yaparken sürekli radyo dinlerdi. Ve e, ses ve saz dünyamızdan diye bir program vardı. Jenerik e, müziği de bu parçaydı. Çocukluğumdan beri aklımdan çıkmayan bir parçadır. Bir türlü henüz bir filmde kullanamadım. Ama bir gün özellikle böyle çocuklukla, geçmişle alakalı bir yere girecek diye hayal ediyorum. Çok sevdiğim bir Türk sanat müziği parçası. Taraflarından biri aslında konuklarımızı e, seçtikleri müziklerle de keşfediyor olmak. Anlattıklarının yanında ve bahsettiklerinin yanında. Senin seçkin de çok e, keyifli geçiyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> e, hikayelerle devam etmek istiyoruz. Yeşilçam'ın içinden senarist olarak geldin ve bir dönem reklam sektöründe de çalıştın. Türkiye sinemasında çok fazla örneği olan hikayeler değil anlattığın hikayeler. Sen de belirttin zaten bunu. Biraz değindin. Ee, ama senin anlatıcı olarak hikayelerin aranda bir bağ var ve yine başlangıçta belirttiğin gibi sadece sinema değil aslında edebiyat alanında da hikayeler üretiyorsun. Romanda var. Yazma pratiğin günlük olarak nasıl ve yani bir hikayenin Roman mı olacağına yoksa senaryo mu olacağına nasıl karar veriyorsun? O süreç senin için nasıl ilerliyor? E, maalesef bu konuda en belirgin, en belirleyici şey finansal e, koşullar. E, dediğim gibi mesela Aşk Büyü vesaire gibi bir filmin e, Türk sinemasının ve Türkiye'nin 2019'daki koşullarında büyük bütçeyle yapılmasına imkan yoktu. Dolayısıyla onu ancak böyle yapabilirim e, diye düşündüm. Ama bazı hikayeler aklına geliyor ki insanın atıyorum işte bana göre kıyamet diye bir romanım var. Onu aslında bir senaryo olarak tasarladım ilk başta. Fakat kendi gücümle de çekemeyeceğim bir şeydi. Küçük bütçeyle çekilemeyecek bir filmdi. Çünkü bir sürü özel efekt olması gerekiyordu. Bir vampir aşk filmi. <gülüyor> bir de girmek istiyorum. Ben o romanı okurken izledim zaten o filmi. <gülüyor> Hatta hatırlamattım ama kafamda canlanan oyuncuları da sana sonrasında söylemiştim. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, yani mesela onun roman olmasına dediğim gibi sinemanın koşulları karar verdi ee, en başta. Aşkın Alfabesi diye bir romanım var. O da aslında önce senaryo olarak düşündüm. Sonra... Tam 1994'te işte büyük, bugünkü gibi bir ekonomik kriz yaşamıştık ve ona kurban gitti ve çekilemedi. Ben de oturdum. iki sene içinde romanını yazdım aynı hikayenin. Bunun gibi yani insanın aklı tabii ki yani bir süre sonra neredeyse alışkanlık haline geliyor. Sürekli bir takım hikayeler düşünüyorsun ama bazılarının sinemaya uymayacağını biliyorsun. O yüzden de hikaye oluyor. Roman oluyor. Maalesef hiçbir zaman bir böyle çok düzenli çalışan biri olamadım. Öyle imrendiğim arkadaşlarım var. Çok planlı programlı çalışırlar. Böyle günlerini saatlere bölüp şu saatten şu saate kadar reklam işi şu saatten sonra işte atıyorum. E, kitabımı çalışacağım filan. Öyle çok imrendiğim bir arkadaşım var. Ben hiçbir zaman öyle olamadım. Çok dağınık çalışıyorum. Hiçbir zaman çalışma mekanı edinemedim. O da yani evde, kahvelerde, işte divanda dizimin üzerinde bazen otobüslerde adada olduğum zamanlar ada vapurunda çok boş vakti oluyor insanın. Oralarda öyle çalışarak yaşadım yani. Böyle bir hani sistemli düzenli bir yazar olamadım hiçbir zaman. Setlerde çok daha düzenliyim yönetmen olarak. Ne yaptığımı çok daha iyi biliyorum herhalde ve öncesinde de çok iyi hazırlık yapıyorum. Setlerde dağınık bir insan değilim asla ama yazar olarak çok her şey her yerde. <gülüyor> Öyle çalışıyorum yani. Ama üretken bir sanatçısın ve birden fazla alanda aslında sürekli olarak bir şeyler yapıyorsun bir yandan çizim yapıyorsun, ilustrasyon yapmaya başladın. İskoçya'ya gitmeden önce bir fotoğraf sergin vardı. Sürekli bir üretim halindesin. O motivasyon senin hayata bakışından mı geliyor? Ben öyle düşündüğüm için biraz manipüle ederek sordum ama. Bunların temelinde bence hikaye var. Yaptığım her şeyin temelinde hikaye anlatıcılığı var. Yani resimlerim de aslında... ...böyle saf resim gibi değil... ...hep birer hikaye anlatıyor yine... ...yine içlerinde diyaloglar oluyor... filan bazısının... ...kendimi her şeyden önce... ...bir hikayeci olarak görüyorum... ...ama en iyi bildiğim şey de... ...hikayelerimi film... ...olarak e, yapmak... ...sinemada e, anlatmak... ...en iyi bildiğim ve en sevdiğim... E, ...şey bu... E, ama işte dediğim gibi bazen çaresiz kalıyor insan. O zaman oturup roman olarak tasarlıyorum ve e, o şekilde çıkıyor. Ama yani bence sanatçılar, her sanatçı kendi e, hayatını bir şekilde gözlem yaparak geçiriyor. Çevrendeki insanları gözlüyorsun, doğayı gözlüyorsun, şehirleri, işte insan ilişkilerini, ekonomiyi, siyaseti bunları gözlüyorsun. Ve bence mesela yazarlar bütün bu gözlemlerini, akıllarını e, cümleler şeklinde not alıyorlar. Ve sonra bir şekilde bu cümleler, e, hani, o notlar e, bütünleşip bir kitap haline alıyor, bir hikaye oluyor, bir roman oluyor. Ben daha çok nedense, nedense değil, işte sinemacı olduğum için daha çok görsel gözlemler yapıyorum. Yani gö notlarımı görsel notlar olarak alıyorum. Şu ışık ne güzel, bu sokak ne güzel, bu ağaca şuradan bakarsak işte ne kadar etkileyici olur. Aa bu şarkı harikaymış, şu, şu kısmından şuraya kadar kullansam bir filmde ne kadar güzel olur falan. Hayatım böyle geçiyor yani. Sonra eğer bunu yazmam gerekirse, bir edebiyat eserine dönüştürmem gerekirse bir manada tercüme ediyorum yani. O görsel gözlemleri edebiyat diline tercüme ediyorum. O yüzden kendimi hani e, hikayelerini sinemada anlatan bir hikayeci olarak e, tanımlıyorum en çok. E, sohbet çok keyifli gidiyor ama burada bir şarkı arası verelim istiyoruz. Sıradaki şarkı seçimini ve bu şarkıyı neden seçtiğini anons eder misin bize? Sırada e, Manuel Defaya'nın e, Nana adlı şarkı. E, Aryası diyeyim. Bu e, yerel e, halk şarkılarından beş şarkılık bir e, seçme yapmış, onları bestelemiş. E, onların işte Nana bir ninni, bir kadının çocuğuna, oğluna söylediği bir ninni ve sözleri de Garcia Lorca'ya ait. Ben bu şarkıyı da e, bilmiyorum şimdi, 20 senedir herhalde sürekli dinliyorum. Ve mutlaka bunu bir yer, bir filmde duymak istiyorum diyordum. Bu yaz, burada yazdığım senaryoya çok yakıştı diye düşünüyorum. Glasgow filmimi yapabilirsem. Filmin adı bu arada Mrs. Kara Goes to Glasgow. Mrs. Kara Glasgow'a gidiyor. O, onun ana teması olacak. Me, te niño, duerma film yaptınız, işte senaryolar yazdınız çok miktarda. Peki hani sevdiğiniz film, yani keşke ben çekseydim dediğiniz filmler var mı? Birkaç isim Mesela Monty Python'ın evet. Life of Brian diye bir filmi vardı. Onun hastası Monty Python'ın zaten hastasıydım. O o filmi gerçekten ben çekmiş olmayı isterdim yani. Çok bence çok büyük bir ee, film gelecekte de daha daha büyüyecek diye düşünüyorum ee, çok var hayran olduğum çok film var yani e, Cohen kardeşlerin Arizona Junior'ı ne bileyim Glenn Gary Glenn Ross diye David Mamet'in yazdığı yönetmeni kendisi değil ama e, sette bulunup tek tek oyunculara laflarını dikte ettirecek kadar diktatör bir e, yazarmış gördünüz mü bilmiyorum bir emlak ofisinde geçer çok çarpıcı bir filmdir onu çekmiş olmayı isterdim yazmış ve çekmiş olmayı isterdim çok büyük bir film o da çok var o kadar çok var ki peki o zaman ben de şöyle sorayım e, yazdığın bir senaryoyu çekmesini istediğin bir yönetmen var mı peki birlikte çalışmak isterdim dediğin <gülüyor> sor sorunlar <düşüksün> <gülüyor> evet Koyan kardeşlerin her zaman hayranıyım. Onunla, onunla çalışmayı, onlarla çalışmayı çok isterdim. Ne bileyim, Alfonso Cuaron hayranıyım. Bu insanlar tabii ki kendi senaryolarını yazan e, otör yaratıcılar yani bana ihtiyaçları yok. Ama o dünya içinde, onların dünyası içinde bulunabilmek ve onlarla birlikte bir şeyler yapmayı çok isterdim. Yaşasaydı Fellini ile tanışmayı ve çalışmayı çok isterdim. Bunlar tabii hayal yani tamamen. Bulutlar üstünde dolaşarak hayal kuruyoruz. <gülüyor> Gerçek şeyi şey yok. E, hayallerle başlıyor ama zaten. Tabii ki. E, filmlerde aslında genellikle tek mekana bağlı kalmayı biraz daha finansal sebeplerle açıklıyorsun. Peki... Türkiye koşullarında olmasaydı belki bu, ya da koşullar Türkiye'de böyle olmasaydı, destekler bu kadar kısıtlı olmasaydı Narı sofra sırlarını veya aşk büyü vesaireyi farklı mekanlarda çekmek ister miydin? Ee, tabii ki her, yani her film farklı olanaklarla bambaşka e, çekilebilir. Narı e, tek bir hani bu ama ona göre tasarlandığı için şimdi bir şey söylemek zor. Yani çok param olduğunu bilsem narı belki de flashbackler koyardım ve ona göre çekerdim. Aynı şey aşk büyü vesaire için de geçerli. Hatta Twitter'da bu konuyu yazanlar olmuş işte. Ben aslında bu iki kadının çocukluğunu da görmek isterdim diye birisi yazmış. Evet yani gerçekten iyi bir bütçem olsaydı yani 1990'ların Adasını e, kurmak ve e, ne bileyim o evi değiştirmek, işte çocukluklarını görmek, bütün o aileyi, o babalı, anne babalarını tanımak falan ilginç olurdu. O başka bir film tabii yani bambaşka yazılması, bambaşka tasarlanması gereken bir şey. Ama bu filmler, bu atıyorum Aşk Büyü vesaire için bile daha atıyorum biz gerçekten çok küçük bir e, bütçeyle e, çalıştık. Bir parça daha bütçe olsaydı hani ne bileyim hava kamerası drone kullanmayı e, isterdim veya biz e, bütün filmi 15 günde e, çektik. 12 günde hatta 15 değil. 12 gün yerine bir ayda çekebilsem bazı sahneleri daha özenli yapabilirdim belki. Daha, daha az yanlış olurdu. Seste falan beni teknik olarak rahatsız eden yerleri var. Hani o, e, tabii ki her film biraz daha parayla daha farklı ol, olur yani. Ama e, bütün dünyada böyle. Eğer çok ticari bir şey yapmıyorsanız, e, Amerika'da da öyle, işte burada İngiltere'de de öyle, e, bütçeler tabii ki kısıtlı. Aslında şu yüzden merak edip sormuştum bu soruyu. Narı ben 3 farklı şehirde izledim ve senin de katılımın vardı. <gülüyor> İstanbul'da, Antalya'da ve Londra Türk Filmleri Festivali'nde. Ve üçünde de hep çok güzel bir ilgi vardı seyirciden. Büyük ihtimalle tabii ki senin de orada olmanın da büyük etkisi vardı. O duygu da daha çok üzerine sorularını cevaplamanla ve filmi anlatmanla pekişti. Aslında o yüzden merak etmiştim ama tabii ki verdiğin detaylar da... Evet, belki hikaye farklı... Gelişirdi ama baştan öyle gideceği için evet. Gidirdi. Baştan yani sinema bir yani endüstriyel tasarım işi ee, sinema eğlence endüstrisinin bir parçası ve e, tabii ki kendi başına bir sanat ama o e, o tasarım en başta başlıyor senaryoyu yazdığınız yazmaya başlarken e, o tasarım e, işin içine giriyor. Ben burada neye göre düşünmeliyim sınırlarım neler? Ee, tıpkı hani bir araba tasarlayan bir mühendis veya ne bileyim bir buzdolabı tasarlayan mühendis ihtiyaçlar neler ben bunu nereye satabilirim en tırnak içinde sanatsal e, filmde bile bu böyle o tasarımla ilerlemek zorundasın yani ve onun e, sınırlarına ihtiyaçlarına göre düşünmek zorundasın. Ee, sohbet çok keyifli devam ediyor ama bir şarkı molası daha verelim ee, şarkıyı ve anonsu alabilir miyiz senden? Yine yıllardır e, sürekli dinlediğim bir şarkı To Be Alone With You. E, Sufjan Stevenson e, bir şarkısı. Bu şarkının bulunduğu albüm de e, bütünü zaten çok sevdiğim bir albüm. Girdiğim zaman bir türlü çıkamadığım bir albüm. E, to Be Alone With You. Sen bir yandan eğitimlerde veriyorsun üniversitelerde ve özel kurumlarda senaryo ve sinema. Sinema eğitimini nasıl değerlendiriyorsun? Ben sinema okudum ve çok da faydasını gördüm e, üniversitede ve e, çünkü Türkiye'de lise eğitimi çok e, o zaman da zayıftı, şimdi daha da zayıf. Dolayısıyla üniversiteler e, insanların Kendilerini daha iyi e, bulabileceği yerler, daha iyi yetiştirebileceği ve o temel eğitimi e, alabileceği yerler. Bana üniversitede sinema okumak çok şey kattı. Bazı insanlar e, yönetmen olmak için sinema okumak şart değil. E, sinema okumadan e, yönetmen olmuş çok insan var. Yani e, şu an Türkiye'de e, tanıdığımız e, en çok adı bilinen yani yönetmenlerin çoğu sinema okulundan mezun değil. Bambaşka mesleklerden geliyorlar hatta. Ama ben çok faydasını gördüm kendi adıma. Ben sinema eğitimi vermiyorum aslında. Çok kısa süreyle atölyeler yapıyorum. Ve çok özel bir nasıl diyeyim, kısıtlı bir alanı anlatmaya çalışıyorum. O da sinema diliyle edebiyat dili yani arasındaki farklar. Bizim kafamız aslında edebiyat diline göre hikaye kuruyor hep. Aklımızdan bir hikaye geçirirken edebiyat diliyle, sözlü ya da yazılı dille düşünüyoruz. Sinemanın dili bambaşka. Ben bu işte dört derslik bir eğitim oluyor genelde. Bu fikri kavratmaya çalışıyorum e, gelenlere. Yoksa hani gerçek bir ...senaryo ya da sinema eğitimi... ...çok uzun sürecek... ...en az hani... Bir, ay falan sürecek, ...bir yıl... ...falan sürecek bir... ...atölye olması lazım. Ben... ...o derece bir şey... ...değilim. Öğretmen değilim. Peki Ümit... ...yani dinleyicilerimiz arasında... ...seni belki henüz filmlerini izlememiş olan... ...yazılarını, kitaplarını... ...okumamış olan genç... ...dostlarımız, arkadaşlarımız da olabilir... Nasıl ulaşabilirler? Bildiğim kadarıyla mu bir sinema platformu senin filmlerini gösterdi ama şu anda bir çoğu gösterimde değil. Aşk büyü vesaire şu anda gösteriliyor ve yazılımla tabii Nereden ulaşabilirler? Sofra sırları yanılmıyorsam, Blue TV'de gösterimde hala. Ee, yani diğer bütün filmlerime de korsan yollardan ya da işte DVD ya da e İnternetten ulaşılabiliyor yanılmıyorsam. Sadece 9'a ulaşmak bir parça zor. O çok amatör koşullarda yapmıştık. Bir türlü profesyonel DVD'sini çıkartamadık ve ancak korsan yollarla ulaşılabiliyor. Onun dışında bütün filmlerimi bir şekilde izlemek Hı. mümkün. Yazılarım için blog tutuyorum. Hatta blogun içinde bir roman, romanın bütünü var. Asya'da da blogspot.com Asya'da da Asya Diyarbakır Ankara Diyarbakır Ankara at pardon blogspot.com Twitter'da filan çok aktifim. Twitter'da e, her gün bir şeyler yazıyorum yani. Eskisi kadar çok e, tartışmalara filan girmiyorum ama e, orada bulabilirler. Orada da yine Asya'da da olarak bulabilirler ya da Ümit Yunal olarak arayabilirler. E, Instagram'da çok fotoğraf paylaşıyorum. Zaten bu fotoğraf sergisi de Instagram'daki resim sergisi de ayrıca. Beni Instagram'da keşfettiler. ve <gülüyor> Küratör Işık Genceoğlu ve Zeki Coşkun beni Instagram'da keşfedip ya sizin sergi açmanız lazım diye aramışlardı. O sayede resim sergisi açıldı ve o işte fotoğraf sergisine kadar gitti. Instagram'da Takip edebilirler. Ee, orada ama Asya Dada Da. Üç tane dağ. Ee, nedense birisi Asya Dada'yı almış ve ben e, oraya giremiyorum. Hmm. Ee, o yüzden üç dağlı. O şekilde bulabilirler. var Bu da Zeki Coşkun da tıpkı Ergi İş Plan gibi program ortaklarından bir tanesi. Belki Zeki ile de biz sadece bir konuk ederiz gelecekte. Tabii ki. Çok selam kendisine de. Edebiyat tarafını konuşuruz Sekiz Yoşkun'la birlikte sizin. Tabii ki. E, programı kapatırken bizim için hangi şarkıyı seçtiğini ve sebebini de alabilir miyiz senden? Buraya kadar belki çok e, ciddi gittik. Programı daha neşeli, hafif bir e, parçayla kapatmak istedim. E, 1960'larda Türkiye'ye gelip e, şarkılar söylemiş. Fransa'da da aslında e, meşhur olmuş bir e, şarkıcı varmış. E, aranjmanları Ajda Pekkan ve başka bir sürü insan tarafından da e, söylermiş. Marc Aryan onun Nasıl Evlenirsin bu Lisan'la parçasını çok e, eğlenerek dinliyorum. E, onu Kapanış için onu çalmak istedim. Bugün de Babil'den sonra portreler programının sonuna geldik. Her ayın ilk pazar tesis günleri Erge'yi iş bilende portreler başlıklı, alt başlıklı programı yapmaya devam edeceğiz. Davetimizi kırmayıp katıldığı için çok teşekkür ediyoruz sevgili Ümit'e. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Ümit. Ee, çok çok güzel, güzel bir renk arttı programın. <gülüyor> Görüşürüz yine. Babil'den sonra program kayıtlarına Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Programı Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Haftaya pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle. Hepinizi sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta gidiyoruz. Esen kalın. Yeah Evlenelim din seninle Babana gittim bak dün Hikayeyi Söyleyeyim dedinle Bak ne dedi Ben hiç anlamadım Babamdır belki anlansın Se sen de şaş şaş sen şamanala nada de ba chu ti Gilim. Yok yok ola, ben hiç sensin. Atladı izi anla. Şöyle nasıl evlenirsin bu lisan? Babilden sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay